Orman ve civarındaki faydalı işte Hazırlayan mesunun zeki yemez. İyi günler sayın dinleyiciler. 14 günde bir yayınlanan Orman ve Civan'daki Faydalı İşler Programı'ndayız. Bu haftaki konu ve konuklarımızı e, Toplum Günleri Vakfı'dan seçtik. E, vakfın e, gönüllü öğrencileri, gönüllü gençler buradalar ve de e, kurumsal ilişkiler koordinatörü Derya Kılıçat da burada. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. E, bu arada adım adım grubundan da koşucu ve e, tok sorumlusu diyelim. Toplum günleri vakfı sorumlusu Şener de aramızda. Merhaba Şener. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta Rantalya'da koştun hafta sonu. Evet. Dinlendin mi? Sayılmaz. <gülüyor> Niye? İş koştumacağız. İş koştumacağız. Rantalya'da kimin yararına koşmuştun Şener? Toplum günleri için, Çok gençler güzel. için Aha. koştum ve bağış topluyoruz. Tamam. Bugün de programda zaten Toplum Gönüllüleri Vakfı'nı konuşacağız, projelerini konuşacağız. Gençler ne yapıyor onu konuşacağız. Ee, öncelikle İrem Akçakar'a hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee, biraz mikrofonu yaklaştırırsan Tamamdır. kendine duvarı. Ee, kısaca kendini tanıtır mısın? tokta ne yapıyorsun? tokta ne yapıyorum? Şu an aktif olan e, rehber rehbi projesinde e, çalışıyorum. Onun gönüllüsüyüm. Ayrıca e, ofiste de stajımı yapıyorum. Hı. Kaynak departmanında. Ee, TOG ofisinde. Hı. Evet aynen. Hı. aynen. Tamam. Ee, Mustafa Boras. Hoş geldin Mustafa. Merhaba hoş bulduk. Sen de kendini kızıca tanıttır mısın? Ee, ben Mustafa Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, yaklaşık 3 yıldır toplum gönülleri vakfet altında gönüllük yapıyorum. Ee, bugüne kadar birçok projede, etkinlikte, toplum gönülleri birlikte yer aldım. Böyle devam ediyor. Derya Kılıçabd'ın aramızda kurumsal ilişkiler koordinatörü. Hoş geldin Derya. Merhaba, hoş bulduk. Sen kendini kısaca tanıtırmısın? mısın? Evet, tanıtırım. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü iki tane gencin arasında olmak ve <gülüyor> bu programda olmak hoşuma gidiyor. E, ben de koşup geldim. Ben de Antalya'da koştum. <gülüyor> e, ben de gençler için koştum. 7 e, yıldır Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışıyorum. Kaynak geliştirme ve iletişim departmanında kurumsal ilişkiler koordinatörüyüm. <gülüyor> E, TOG sahasında aktif projeleri yürütmekte de destek oluyorum Tamam ee, Birazdan tokta gençlerin e, geliştirdiği, başlattığı, yürüttüğü ve sonlandırdığı projeleri konuşacağız Ama ondan sonra TOG nedir, ondan önce TOG nedir, ne yapar diye kısa bir giriş yapmak istiyoruz Derya'dan bu kısa girişi rica ediyoruz Mikrofonu biraz daha yaklaştırırsan Derya Teşekkür ederim. E, Toplum Gönüllüleri Vakfı 2002 yılında bir ihtiyaçtan doğarak kurulmuş bir vakf. E, nasıl bir ihtiyaç bu? E, Türkiye'nin geneline baktığımız zaman, nüfusuna baktığımız zaman e, büyük bir genç nüfusa sahibiz. Oldukça fazla bir genç nüfusa sahibiz ve gençler her zaman hep çok enerjik ve hep çok yaratıcı oldular. Ancak gençlerin yaratıcılıkları ve enerjilerinin değerlendirilmesi ile ilgili e, çok ciddi alanlar e, maalesef olamadı. Böyle bir açığı tespit eden İbrahim Betül ve çevresindeki bir grup yetişkin ve genç Toplum Gönülleri Vakfı'nı 2002 yılında kurmaya karar verip zor bir sürece birlikte adım attılar. 10 yıldır Toplum Gönüllüleri Gençleri ve Vakfı Türkiye'deki gençlerin ve yetişkinlerin, ...sesi olmaya ve enerjilerini aktif bir şekilde sahada, alanda kullanmaya çalışıyor. Genç derken hangi yaş grubunu kastediyorsunuz? 17-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz. Biz hmm. ancak son birkaç yıldır daha yerelde mahalle örgütlenmeleri ve eğitim dışı gençlerle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hmm. Daha kapsayıcı olmuş, güzel olmuş. Evet, aynen öyle. E, toplum Gönülleri Vakfı dediğim gibi e, 10. yılını tamamlamış bir vakıf ve e, her yıl e, bünyesinde gönüllük yapan gençlerin sayısı giderek artıyor. E, 2012 yılının verilerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Belki biz neler yapıyoruz buradan e, ışık tutabiliriz. E, Türkiye'nin 71 tane ilinde toplum gönüllüsü gençler. 123 tane farklı üniversitede kulüp ya da, ya da topluluk şeklinde örgütlenmiş bir arada çalışan gençler var. Bunlar sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Ve 40 binin üzerinde 4295 tane gencin sahamızda aktif olarak günlük yaptığı bir sosyal sorumluluk Her platformundan bahsediyoruz. Mi? Her sene aktif olur mu o 40 bin genç? Şöyle her sayı her yıl sayı giderek artıyor Aha. ve değişiyor bu sadece 2012 yılına ait bir sayı gençlerin aldıkları eğitimlerden aldıkları eğitimlerde yaptıkları sürdürülebilir projelere katıldıkları etkinlik ve kampanyalara bağlı olarak bu sayı giderek yükseliyor ve değişiyor bu Sözü şimdi biraz gençlere bırakalım Elbette. Bunu. Şimdi tam da bunu söyleyecektim. Tamam. Bu gençler e, ulusalda 989 tane etkinlik ve proje yapıyor. Bu projeleri nasıl yapıyorlar, nasıl örgütleniyorlar, birbirlerini nasıl buluyorlar da bu kadar çok sorunun çözümünde bir arada çalışıyorlar. E, bunu e, arkadaşlarımız anlatsınlar istiyorum. Yani TOG'un burada yaptığı şey aslında gençlerin önünü açmak. Evet, Aynı Alan tanımak. Olan, alan tanımak, olanak sağlamak evet. çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Evet. İrem Akçakarayla devam edelim. Tamamdır. İrem kendini tanıtmıştı. Şimdi yani, nasıl devam Yani e, şöyle <gülüyor> diyeyim. E, toplum Gönüllere Vakfı dediğinizde e, bir insan ne anlaması gerekli? Hani bu Toplum Gönüllere Vakfı e, kimlere hitap ediyor? Oradan başlamam gerekirse. Vakfın ana temel özelliği hani gençlerle çalışması, gençlerin hani yetiştirilmesini sağlaması. Yetiştirilen gençler de yani belli bir eğitimi alan, belli bir paylaşımı sağlayan gençler de bir sürü projelere imza atıyor. Yani ve bu gençler hem kendilerini hem yaşadığı toplumu geliştiriyorlar ve daha büyütmeye sağlıyorlar. Çeşitli projelerimiz vardı. bunlardan da. Mesela e, benim şu an aktif olduğum proje ise e, rehber rehbi projesi. Bu bir mentorluk projesi. Yani e, gençlerin belli bir yaş seviyesine ulaşmış deneyime sahip e, yetişkinlerle beraber ortak bir çalışma sergilemeleri. Bu ortak çalışma kariyer hayatı olabiliyor. Bir e, gezip görülecek yerler olabiliyor. Bir yazarı tanıma olabiliyor. Yani ne isterlerse onu yapabilecekleri bir çalışmaydı. Hı hı. Sen o projede bizzat yer aldın. Evet bizzat hı. yer almaya da devam ediyorum. Tamam kimden e, rehberlik aldın desem çok mu özel bir soru olur? Hı hı. Ee, biraz e, evet özel bir soru olur. Hı. Yani e, ben hani bir kişiden ya da sürekli değiştiriyorum rehberlerimi ki e, daha fazla şey tanımayı ve görmeyi hedefliyorum. Peki ilgi alanları neler? Kendini hangi kulvarlarda geliştirmek istiyorsun diye daha genel bir soru sorayım. Yani şu an hedefim mesela hani kariyer hayatımı doğru şekilde Hı -hı. şekillendirmek istiyorum ve Tok bunda çok yardımcı oluyor. Hani Hı -hı. ne yapmak istediğim, nerede olduğum hani kendimi tanımamı sağlıyor. Hı -hı. Hani. Ne güzel. TOG işbirliği yaptığı adım adımda da yeni bir kulu araçtı. Artık koşucu evet. olarak da kariyerine devam edebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hemen Mustafa'ya geçelim. Mustafa tekrar hoş geldin. Mustafa Bora. Demin biraz kendini kısaca tanıtmıştın. Anlatmaya devam edebilirsin. Projeler mesela. Biraz kendimden bahsedeyim, yani burada e, vakıfla, ya bu vakıfla neden çalıştığımla alakalı e, bir şeyden bahsedeyim. E, toplum Gönüllü Vakfı'nı konuşurken her zaman şey diyoruz, e, Toplum Gönüllü Vakfı bir gençlik sivil toplum kuruluşu, e, gençlerin sivil toplum kuruluşu diyoruz. E, bu kadar genç, genç, genç kelimesini kullanıyorken, belki de e, bu, Genç kelimesinin birazcık böyle hem sayılarla hem de algıyla biraz tanımlamakta fayda var diye düşünüyorum. O yüzden e, neden bu Toplum Gönül Vakfı'ndayım onu konuşmadan önce Türkiye'de işte son yıllarda ölçülen verilerle birazcık gençlik nedir bunu aktarmak Türkiye'de istiyorum. Türkiye'de bir genç algısı var. Genç algısı var. Çok pozitif değil galiba. E, <gülüyor> aslında algı pozitif değil evet. E, bir de böyle sayılar var o gençleri tanımlayan gençlerin o yerini gösteren bazı sayılar var. Onla da birazcık Mesela. paylaşmak istiyorum. 2011 adrese kayıtlı böyle adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye'de 15-29 yaş arası 18 milyon 848 407 genç var. Ya yani böyle bu, bu sayı aynı zamanda toplam nüfusun dörtte birine yani %25.2'sine tekamül hı. ediyor. Yine aynı tarihlerde yani 2011'de Konda araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre de yine bu gençler üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre de bu e, dörtte birlik yani nüfusun dörtte birine itham eden gençler gençlerin yüzde yirmi altısı oturanlar yüzde kırk beşi okuyanlar yüzde yirmi sekiz ise çalışanlar olarak nitelendiriliyor. oturanlar. Herhangi Oturanlar, işte aktif hiçbir şey yapmıyorlar demek. aslında diye nitelendiriliyor. Tabii bu sayının içerisinde hem okuyan hem çalışanlar da var. Böyle hmm. iç içe girmiş bir şey de var. Bunun da alt, bunu da altını çizmek gerekiyor. Evet, sayılarla böyle aslında Türkiye'de gençlik en, e, böyle geniş çerçevede bir de algılarla alakalı e, gençlerin tanımlanması hmm. var. E, birazcık da onlara değinmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de yetişkin deyince o yetişkini böyle ortak bir dil oluşturup onu tanımlayabiliyoruz. Çocuk deyince de onu tanımlayabiliyoruz. Hatta yaşlı deyince de o yaşlıyı ortak bir şekilde tanımlayabiliyoruz. Ama genç deyince ortak bir dil oluşturmamız bazen zor olabiliyor. Hı hı. O genç dediğimiz e, o grubu bazen çocuk kategorisini alıyoruz. Bazen de yetişkin kategorisini alıyoruz. Hı hı. E, burada küçük bir paradoks var. Yani bunu da... E, Halbuki 18 yaşını bitirmiş, reşit olmuş her genci devlet... Çok sorumluluk isteyen görevleri atayabiliyor. Örneğin evet. öğretmen olabiliyor herhalde. Doğru mu biliyorum? Yani, e, tabii ya da, tabii. Yani eğer yani, e, 18 yaşın tamamı çok şey tanımlanıyor zaten. Anayasada tanımlanıyor. Hı -hı. E, bu gençlik algısı ile alakalı böyle şöyle bir e, Sabancı Üniversitesi'nde Profesör Doktor Leyla Nez'in bir e, tespiti var. Aha. Şundan bahsediyor. Diyor ki kamusal algıda gençlik e, yani gençler 1923'te 1950 arasında devrimin bekçileri olarak nitelendirilmiş. Yine aynı topluma ait gençler 1950 ile 1980 arasında ise memleketi kurtaranlar diye atfedilmiş. Hı hı. Birazcık bugüne doğru geldiğimiz zaman aslında o süreç içerisinde sonlara doğru gençler bir de korkulan bir kitle olarak. ...algılanmış. Bugüne kadar... ...geldiğimiz zaman ise... ...böyle bir yakın işte anayasaya baktığımız zaman... ...ya da çevremizdeki böyle algılara baktığımız zaman... ...anayasada gençleri ilgilendiren bir tane madde var. O da 58. madde. Bir tane mi? Bir tane madde hmm. var. O da 58. madde. Orada da diyor ki... ...aynı madde içerisinde hem gençlere... ...bazı sorumluluklar veriliyor. İşte devlet... ...onlara devlet onlara emanet ediliyor. İşte bir... Istik, ...devletin istiklal cumhuriyet... ...onlara emanet ediliyor... Ee, aynı zamanda bu gençler o emanet edildikleri devleti, yani devletin o gençleri koruması söyleniyor. Hmm. Ee, böyle bir e, burada bir paradoks var. Yine bu gençler e, bu yaştaki bu çerçevedeki gençler işte 18 yaşına geldikleri zaman kendilerine yönetebilecek e, kişileri seçebiliyorlar. Ama işte yine aynı gençler e, 1'in 5 yaşına gelmeden e, bir seçim için aday olamıyorlar. ...böyle işte gençlerin hayatında olan bazı sıkıntılar var. Ee, bir de 19 Mayıs törenleri var. Bir de evet 19 Mayıs <gülüyor> törenleri Tam da böyle lafı gelmişken... E, ...19 Mayıs törenleri alakalı... E, ...bir işte son zamanlarda... ...Toplum Gönüleri Vakfı'nın yaptığı bir çalışma var. Evet. E, Genç Hafta diye bu tamam, projeyi... bahsedersek çok güzel olur. E, Genç Hafta... ...daha önce Alternatif Gençlik Haftası diye... E, ...başlayan bir projeydi. E, en temelde... ...niyetti aslında... E, Toplum gönüllüsü gençlerin hatta gençlerin daha bir e, geniş perspektifte e, kendi haftalarını inisiyatif kullanarak kendileri organize etmesiyle alakalıydı. Hı hı. Normalde biz 19 Mayıs'ta ne yapıyorduk gençler? Statlara gidiyorduk. Statlarda e, biri vitrin rolü üstlenip e, protokolü selamlıyorduk. Ya da işte e, Gö gösteri yapıyorduk. Gösteri yapıyorduk. Uzun hmm. çalışma süresinde işte böyle kuleler falan yapıyorduk. Ama e, <gülüyor> böyle genç haftayla birlikte e, toplum gönülü vakfı 3 senedir böyle devam eden bir e, proje. O hafta içerisinde gençler bir araya geliyorlar. O haftayı nasıl kutlamak istiyorlarsa... Ne almak istiyorlarsa, kendileri karar nasıl veriyor. eğlenmek istiyorlarsa. Kendileri karar veriyorlar, kendileri organize ediyorlar ve içine tamamen kendileri yer alıyorlar. Ne güzel. Bu projelerinizden sadece bir tanesi. Bir tanesiydi. Ee, devam edelim mi? Başka örnekler var mı? Değinmek istediğim projeler arasında ya da eklemek istediğim başka şeyler de olabilir. Ee, benim değinmek istediğim projeler böyle Toplum Gönül Vakfı'nda her yıl işte yüzlerce projenin yapıldığından bahsettik. Benim işte içinde dahil olduğum belki birkaç tane projeden daha bahsedebilirim. Ee, bu projelerden bir tanesi beyazı renklerine ayırıyorum projesi. Hmm. Biz bu projeyi Marmara Üniversitesi örgütlenmesi olarak e, bundan iki sene evvel başlamıştık. Sen orada öğrencisin. Evet Marmara tamam. Üniversitesi'nde öğrenciyim. İkisini evvel başlamıştık ve e, projede projeyi yetkeder özel yetenekleri e, keşfetme ve geliştirme derneği ile birlikte e, uyguladık. Siz orada bir sorun mu teşkil etti? Sorun mu fark ettiniz de üzerine gittiniz? Çıkış noktası neydi? Çıkış noktası şöyle... E, işte yine o yetkilerden bir o dernekten birileriyle bir toplum gözü geliştiğinde bir araya gelip işte e, üniversite, gençler üniversiteye geldikten sonra neden kendi mesleklerini yapmıyorlar? Hmm. İşte neden mesleklerini beğenmiyorlar? Ya da neden işte hani e, neden? Bir şey yapıyoruz ama hmm. neden yetenekleriyle alakalı bir şeyler yapmıyorlar? Sevdikleri işi yapmıyorlar gibisinden bir en geniş çerçevede bir sorun üzerine e, hmm. ortaya çıkan bir şeydi. Onda da işte biz üç buçuk ay boyunca e, Ataşehir'de bir okula gidip Yaklaşık 25 tane gönüllüle her üç hafta sonuna böyle iki gün boyunca bir e, okula gidip çocuklarla birlikte bazı uygulamalar yapıp e, çocukların işte yeteneklerini ailelerine ve onların işte hayatındaki etkileri hayatında etkileri olan öğretmenlerine bir dönüt alarak bildirdik. Böyle bir hmm. projeydi. Hmm. E, Güzel bir projeymiş. Yani sizin aslında üniversite gençliği olarak üniversitede yani mesle yazılırken içinde bulunduğunuz durumdan ya da belki çaresizlikten ya da belki o e, duygusal durumdan bir bir e, bir sorun belki gördünüz değil hı hı. mi bir çıkış yolu aradınız e, tamam belki sizler için biraz geç olmuş ama en azından sizden sonra gelecek daha küçükler için neler yapabiliriz deyip böyle bir e, yetkeder derneği adına yetkeder mi evet, evet. temas edip onlarla bir ortak proje geliştirdiniz. Hı hı. Bir şeyler değiştirme isteği yani. Hı -hı. Hani bizim buradaki amacımız bu. Hani bir şeyleri değiştirmek istiyoruz, fikir Hı -hı. üretiyoruz. Ve bu fikir üretirken de vakıf sayesinde çeşitli eğitimler alıyoruz, Hı -hı. destekler alıyoruz. Hani bize yol gösterici oluyorlar. Hı -hı. Ve böylece Türkiye'de bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Hani Hı -hı. olumlu anlamda toplumumuza güzel şeyler katıyoruz. Başka senin örnek vermek istediğin proje var mı? Ya da şeyden bahsettik mi? biz bir proje nasıl başlar Tokda e Eğitimlerden. Ya, ee, olabilir. ya da bir her genç bir e, sorunla ortaya çıkabilir. Ben bunu çözmek istiyorum. Hadi bana yardım edin diyebilir mi? Böyle ee, mi? Aynen Toplam hani ha. e, bir sorun bir genç ya da birkaç arkadaş toplanıp hani bir sorunu ee, ...ön plana tutuyorlar... ...ve böylelikle... E, ...bir fikir üretmiş oluyorlar... Hmm. ...bu fikir sayesinde gelişen bir proje oluyor... E, e, ...bu topluluk... ...yani 5 e, arkadaş, 10 arkadaş... ...bir üniversite topluluğu... ...birleşerek çeşitli eğitimler zaten... ...almış oluyorlar... ...hani bir proje nasıl yapılır... ...nasıl kaynak sağlanır... ...bu projeyle nelere gelebiliriz... Ne, ...bu proje sayesinde nasıl bir yardımımız dokunur gibi... E, ...ürettikleri proje... Ee, ...çeşitli aşamalarda hani değerlendirdiklerinde... ...baktıklarında hani neler yapabiliriz... ...nasıl bir e, durumla karşılaşacağız vesaire... ...bunların e, toplayıp... Yani herhalde bir çağrıda mı bulunuyorlar... ...insanlar gelin, gelip gönüllü mü oluyorlar... ...katkıda mı bulunuyorlar... Ee, ...bir proje grubu mu oluşuyor... ...bu değerlendirme Aynen. nasıl yapılıyor... ...bir proje grubu oluşuyor... ...yani bir şeyler değiştirme isteğiyle... Hı. ...bir proje grubu oluşuyor... ...yani bu kişi diyorsa atıyorum... Bir kütüphaneye kitap yardımı olacak. Evet. Ve kitapla ilgilenen bir kişi. Bu kişi e, hani ben de bu e, projeye gönüllü olmak istiyorum. Hı. Hani sizinle beraber çalışabilir miyim diyor. Ve herkes e, tabii ki de çalışabileceğini söylüyorlar. Bir ekip oluşuyor. Bir ekip çalışması oluşuyor. E, bu projenin ses getiriş e, şekline göre bu proje değerlendiriliyor. Değerlendiriliyor. Gayet güzel. Bir de seninle konuştuk programdan önce... Hı hı. Bir yüz yüze diye çok güzel bir projeniz var. Evet. Ondan da kısaca bahsetmeden önce hı hı. isterseniz bir müzik arası verelim. Tamam. Çünkü programın sonuna yaklaşıyoruz. Ee, teknik masadaki arkadaşımızın seçkisinden through, "Through the Trees" adlı parçayı dinliyoruz. Yo, günler sayın dinleyiciler. Orman ve civarneki faydalı işler programındayız. 14 günde bir 14 günde bir yayınlanan. Bu haftaki konumuz toplum gönüllüleri vakfı ee, ve konuklarımız da toplum gönüllüsü gençleri, üniversite gençleri İrem ve Mustafa ve TOK vakıftan Derya Kılıçar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ve Şener de bugün bize programı destekliyor. Teknik masada soru almaya çalışıyor dinleyicilerden ama henüz soru soran yok. Bekliyoruz. Mustafa bize TOK'ta işler nasıl yürüyor? Yani bir TOK gönüllüsü, bir TOK genci evet. nasıl proje fikrini üretiyor? Projeyi başlatıyor, yürütüyor ve sonuçlandırıyor. Bunu kısa bir hikayeyle anlatmak istiyorum. <gülüyor> Mustafa Söz Yeni. Pekala. Ee, yani toplum gönüllü bakı bir sivil toplum kuruluşu ve buraya ulaşmak aslında insanlar gençler buraya ya internet sitesinden bir burs ararken ulaşabiliyorlar ya da üniversitelerde gönüllülük yapan diğer gönüllerin projelerine dahil olarak ya da bir yerlerden duyarak dahil oluyorlar. Aslında çok şöyle bir hikayesi var. Belki de bir gencin işte önce gönüllü olmak için tok.org.tr adresine girip orada gönüllü olmak istiyorum sekmesiyle küçük Hı. bir form doldurup Hı. başlamasıyla Hı. bu... Hı. Evet tekrar isterseniz biraz e, girdin alayım. Tekrardan top, e, bir genç toplum gönülleri vakfına dahil olmak için talk.org.tr adresinden gönüllü olmak istiyorum. Sekmesini tıklayarak orada küçük bir formu e, doldurup bir başvuru yapabiliyor. E, çok kısa bir süre içerisinde böyle toplum gönüllerine gönüllük yapan arkadaşlar ona, ona en yakın olan kişi dönüyor. Ve diyor ki e, merhaba işte Ahmet, Mehmet ya da Mustafa. Ee, ...yapmış olduğum başvuru elimize ulaştı. Senin en yakın tarih yapacak olduğumuz toplantıyı etkinliğe davet ediyoruz diyor ve işte iletişim bilgileri bırakıyor. Ee, o başvuru yapan kişi e, ilk yapılan toplum yönünde örgütlenmelerin ya da topluluğunun yaptığı e, etkinliğe dahil olmuş oluyor. Sonrasında da e, oradaki ekiple birlikte devam eden projelere dahil olabiliyor... Toplum Genel Vakfının e, çerçevesinde yapılan bir sürü proje var. Onlardan bir tanesi dahil olabiliyor. Ya da Hı. şunu da diyebiliyor: ya Ben bu projelerden hiçbirinde çalışmak istemiyorum. Ben e, farklı bir proje çalışmak istiyorum. diyor. E, eğer o farklı, e, o kendisinin tanımadığı de orada bir ekip kurup, o projeyi de dahil olup, o projeyi gerçekleştirebiliyor. Hı. Hı. E, aslında süreç birazcık böyle işliyor. Bu proje ne kadar sürer? O proje tamamen o proje ekibine bağlı. O proje ekibi o proje ne birkaç kadar... ay mı? Bazı projeler var ki birkaç ayda sonlanıyor. Bazı projeler var ki üç yıldır devam ediyor. Hmm. O proje ekibinin kendi hedeflediği çözüm e, şekline göre de değişebiliyor. Yerelde mi olur projeler genelde? E, evet. Genelde projeler yerelde gerçekleşiyor. Yani hmm. bir Bartın'daki toplumun gönüllüleri kulübü e, o Bartın ihtiyaçlarına yönelik e, projeler üretiyor. E, aynı şekilde Antalya'daki bir ekip de Antalya'nın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretiyor. Aynı şekilde İstanbul'daki ekip de İstanbul'un ihtiyaçlarına göre projeler üretiyor. Tamam. Yönetiyor. Hemen bir somut bir örneğe geçelim. Onu da İrem'den rica edeceğim. Sizin güzel bir projeniz daha var. Şu an çok güncel olan Yüz Yüze değil mi? Evet. Bu nedir mesela? Anlatır mısınız kısaca? Kitap, i̇ki dakikamız kaldı. Aynen Yüz Yüze Yüz Yüz adı altında e, satılan. 50 toplum gönüllüsü genç ile 50 tane e, alanında fark yaratmış isimler. Bu alan dediğimiz yaratıcılık, siyaset, spor, e, sanat, medya, basından kişilerle yapılan röportajların yer aldığı vakfın yararına satılan bir kitaptı. Evet. Devam edebiliriz. Bu vakfın yararına satılan kitaptı. Bu e, röportajlarla gençlerin merak ettiği bu alanlarda çalışan kişilerin hani nasıl bu alanlara geldi, neler yaptıkları, e, o kişileri tanıma adı altına yapılan çeşitli röportajlardan oluştu, oluşuyordu. Hı hı. İlginç simalar var mıydı bu kişiler arasında? Evet, ilginç simalar vardı. Örnek verebilir misiniz? Güzel olur. Sen röportaj yaptın mesela evet, Mustafa? Evet uh, Duran Hanım'la röportaj Bakiye yaptım. Duran. Evet Bakiye Duran kendisi uh, Türkiye'nin ilk ultramaraton koşucusu, kadın evet. uh, sporcusu. Onunla yaptığım bir röportajdı. Kendisiyle işte birlikte buluşup onun uh, hayat hikayesini dinledim ve bunu deşifresini yapıp o şu an kitapta yer alan bir röportaj. Böyle yüz kişi var. Ee, böyle elli kişi. kişi var. Elli gönüllü elli. <gülüyor> Sen yaptım mı röportaj? Hayır yapmadım İren. ama Hı. kitabı okudum. Tamam. İlginç bir kitap. E, son bir duyuru yapabilirsiniz. Programın sonuna geldik. Eğer TOK gönüllüsü olmak isterse ya da TOK hakkında bilgi almak isterse kişi ya da genç ne yapsın? E, toplum Gönüllü Vakfı'nla iletişim geçmek aslında çok kolay. TOK.org.tr adresine girip oradaki gönüllü olmak için sekmesini tıkladıktan sonra çok kısa bir form var. O formu doldurduktan kısa bir süre sonra toplum gönüllüsü e, gençler o kişiye ulaşıyor. Türkiye'nin her yerinde. Her yerinden. Türkiye'nin her yerinden. Her ilinde, her kasabasında. Ee, en yakın olan. Üniversite ama olması lazım Üniversitede mi? olabilir, farklı bir olabilir. Ee, o kişiye en yakın olan e, toplum gönülüsü arkadaşımız o kişiye ulaşabiliyor. Tamam. Ee, çok teşekkür ediyorum Biz programa teşekkür katıldınız. Ediyoruz. Bu programı aslında e, adım adım koşucular olarak e, TOK destekleme kampanyamız ve bağış çağrımız vesilesiyle yaptık. Eğer Rantaya'da koştuğumuz, yararına koştuğumuz Toplum Gönülleri Vakfı'nı Desteklemek isterseniz e, dernek web sitesindeki bilgileri kullanarak bağış yapabilirsiniz. Bütün hesap bilgileri orada yer alıyor. İyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler.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 Orman ve civarındaki faydalı işler hazırlayan mesnun zeki yemas